rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Esma binti Ümeyis radiyallahu anha İşbin mabed ile ünlü damatlara sahip olmakla tanınan Hint binti Af başlarından dünyaya gelen kızları Esma binti Ümeyis Darül Erkam'a girmeden önce Müslüman olarak Allah Resulüne biat eden sahabeydi. Esma'nın 10 kardeşi bulunuyordu. Bunlardan Meymune binti Haris, Allah Resulü ile, Ümmü'l Fazl Lübabe binti Haris, Hazreti Abbas'la, Selma binti Ümeyis Hazreti Hamza ile evliydi. Esma bint Ümeyis ilk kocası Cafer bin Ebi Talib ile Habeşistan'a hicret etti. Müslümanların müşriklerin zulmünden kurtulmak için sığındıkları bu ülkede Abdullah, Muhammed ve Avn adlı çocuklarını dünyaya getirdi. Hicretin 7. yılında kocası Cafer bin Ebu Talib ile birlikte Habeşistan'dan Medine'ye geldi. Esma bint Ümeyis Abeşistan'dan döndüğü günlerde kendisini kızı Hafsa'nın evinde gören Hazreti Ömer radıyallahu an Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin sevap ve fazilet bakımından daha üstün olduğunu söyleyince Esma ona itiraz etmiş. Kendilerinden önce hicret edenlerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılmadığını, aç olanların onun tarafından doyulup, cahillerinin onun tarafından eğitildiğini kendilerinin ise yurtlarından uzakta başka din mensuplarının arasında yaşamaya mecbur kaldıklarını söylemişti. İlk hicret edenlerden daha az sevaba nail olma düşüncesi, kendisini rahatsız ettiği için konuyu Allah Resulüne açmış, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Hz. Ömer radiyallahu anh'la arkadaşlarının bir hicret sevabı, kendilerinin ise hem Habeşistan'a hem de Medine'ye hicret etmeleri sebebiyle iki hicret sevabı kazandıklarını söylemişti. Esma, rüya tabiri konusunda da mahirdi. Hazreti Ömer radallahu anh zaman zaman bu konuda onun görüşünü alırdı. Allah Resulü'nün son hastalığında rahatsızlığının zat cenn olduğu düşüncesiyle Habeşistan taraflarında kullanılan acı bir ilacı Resulullah'ın istememesine rağmen kendini kaybettiği sırada ağzına sürenlerden biri de Esma'ydı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tatsız ilacın Habeşistan'dan gelen kadınların işi olduğunu söyleyerek onu ağzına koymamaları yolundaki ikazına uymadıkları için Amcası Abbas dışında orada bulunan herkesin ağzına bu ilacın sürülmesini isteyince, Esma da bu acı ilacı tatmak zorunda kaldı. Esma bintu Umeys, eli iş yapan ve marifetli bir hanımdı. Dericilik ve tabut yapımı işlerinden anlayan Esma, Kocası cafer Tayyar'ın şehit olduğu haberini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat evine gelerek haber verdiği saate kadar 40 deri tabaklamış, Habeşistan'da öğrendiği şekilde Hz. Fatıma'ya ve Zeynep binti Cahş'a tabut yapmıştı. İlk eşi Cafer bin Ebu Talib'in Mu'te Savaşı'nda şehit olmasının ardından Esma binti Umeys, Hz. Ebubekirle Bekir'le evlendi. Bu evliliğinden Veda Haccına giderken yolda dünyaya getirdiği Muhammed isimli bir oğlu dünyaya geldi. Hazreti Ebu Bekir, vefat edince basiyeti üzerine kendisini Esma yıkadı. Aynı imtihanı iki kere yaşayan Esma bintu Umeys, kendisi hakkında verilen ilahi karara rıza gösterdi ve ümitsizliğe düşmedi. Esma, daha sonra ilk kocası, Cafer'in kardeşi Hazreti Ali ile evlendi. Ondan Yahya ve Avun adında iki çocuğu oldu. Hazreti Ömer radiyallahu ilk Müslümanlardan olmasını ve İslam'a hizmetini dikkate alarak Esma bint Umeys'e bin dirhem maaş bağlamıştı. Esma, oğlu Muhammed bin Ebu Bekir'in hicretin 38. yılında Mısır valisi olduğu sırada Muaviye kuvvetleriyle çarpışırken öldürüldüğünü öğrenince çok üzüldü. Evinin mescit olarak kullanıldığı bir odasına kapanıp öfkesine hakim olmaya çalıştı. Bu vahim olaydan iki yıl sonra da kocası Hz. Ali'yi kaybetti. İlim hayatımızda rivayet ettiği 60 hadisi şerifle mümtaz bir yeri olan Esma radıyallahu anha eşi Hz. Ali'nin vefatının ardından Hakk'ın rahmetine kavuştu. Salatü selam alimlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun aziz ve pak ailesine